Açık Radyo 94.9. Ve devam ediyoruz. Saat yarıma geliyor. 12.27 öğlen oldu. Saat 8'den itibaren canlı yayında, özel yayında Açık Radyo burası 94.9. AçıkRadyo.com ve AçıkRadyo.com.tr aynı zamanda bütün bu yayınların bunca yıldır yıldır diye günlerdir yapmakta olduğumuz yayınların da Neredeyse büyükçe bir bölümünü tamamını diyemeyeceğim şüphesiz ama büyükçe bir bölümünü bu Gezi Parkı ile ilgili yayınların Açık Radyo'nun internet sitesinde izleme imkanı bulabilirsiniz. Hem podcast olarak hem de görsel olarak da desteklenmiş bir şekilde yani aradığınız konuları daha önce yapılmış analizleri gelen konukları bir özel yayın halinde. ...tıklayarak dinlemeniz mümkün. Yani sürekli olarak Açık Radyo'nun internet sitesinde... E, ...olabilecek en yakından takip etmeye çalışan bir de sitesi var. Gezi Parkı ayaklanmasının diyebiliriz. Ve e, çok ciddi bir durum var. Son derece ciddi bir durum var. Aynı zamanda biraz önce konuştuğumuz gazeteci Elif İnce'nin söylediği gibi son derece kararlı da bir topluluk var ve yani polis müdahaleleri onları valinin ve diğer yetkililerin ayırma iyi kötü marjinal demokrat illegal legal illegal legal, legal şeklindeki ayırmalarına Elbette bu gibi ayrımları çok önemli onlar da dikkat ediyorlar ama her seferinde olduğu gibi e, artan bir kararlılık ve artan bir sayıda. Evet. Yani bütün polis müdahalelerinin arkasından olduğu gibi dedi Elif İnce de bize biraz önce e, gene kalabalık toplanmaya devam evet, ediyor sayıları artıyor. Oradan gelen haberlere göre yollar açık insanlar Gezi Parkı'nda e, geçtiğimiz 15 gündeki gibi toplanmaya devam ediyorlar. Ee, ve başbakan da konuşmaya devam ediyor aynı şekilde. Evet şimdi başbakanın e, yaptığı konuşmadan bazı e, başlıkları da size hem sesli kendi sesinden de dinletme imkanımız olacak bu başbakanın e, pazardan itibaren bu yedinci. Konuşmasında tanık olacağız. Bugün Bu birinci sefer, galiba. Bugün birinci evet. evet. Bakalım kaç tanılacak. Başbakan Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuları değiştirip e, bazı şeyler söylemiş. Özellikle çok önemli bulduğum bir cümleyle başlıyor. Önemli, hepimizin önemli bulabileceği gösteriler amaç değiştirerek farklı bir noktaya ulaştı diyor. Sanımızı bu gösterilere sevk eden sahiplerin neler olduğunu, sokağın ne dediğini, bazı gençlerin neden bu tepkiyi verdiğini tüm detaylarıyla en ince noktalarına kadar tabii ki araştırıyor, tabloyu sağlıklı şekilde belirlemeye çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiç kimseyle, hiçbir kesimle anlamaya, empati kurmaya devam edeceğiz. Ancak ben bütün bu olaylara baktığım zaman, bilmiyorum, bizim Göremediğimiz, anlayamadığımız. Acaba ne istedikleri belli mi? Ne talep ettikleri belli mi? Farklı zeminlerde farklı hesaplaşmalar içine girenlere karşı bugüne kadar olduğu gibi provokasyonlarla siyaset mühendisliği girişimleriyle nasıl baş ettiysek onlara karşı nasıl dik durduysak bundan sonra da milletin emanetini aynı hassasiyetle korumaya devam edeceğiz. Son iki hafta içinde meydana gelen oloylar, olayları homojen, tek odaklı, tek boyutlu, tek katmanlı olaylar olarak tabii ki görmüyoruz. Bir kere Taksim yayalaştırma projesi ilgilendirilmenin yanlış algınının özellikle de siyasi istismarın sonucu olarak orada çıkmış. Kaldırımın genişletilmesi için Gezi Parkı'nın meydan tarafındaki duvarlarının yıkılması ve bir çevre katliamını orada olanlar Bizzat icra etmiş. Türkiye genelinde bizzat icra etmiş. Bu kıldırım taşlarının sökülmesi, çiçek saksılarının yerlerde tamamıyla ramparça edilerek sökülmesi, ağaçlarının ateşe verilmesi, kamu araçlarının ateşe verilmesi, hatta hatta sivil vatandaşlarımızın araçlarının ateşe verilmesi bunlar birer çevre katliamı değil mi? Evet Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. Kendisinin sesiyle bir miktarını özet olarak verdik. Ve çok yeni bazı unsurlar da taşıyor başbakanın sözleri gösteriler. Amaç değiştirerek farklı bir noktaya ulaştı diyor. Yani parti olarak hadiseleri okumak analiz etmek konusunda her zaman hassasiyet içinde olduk ve e, sandık sonuçları değil 10 buçuk yıl içinde toplumsal meselelere hassasiyetle yaklaştık e, ve devlet yöneticisi olarak mal güvenliğini, can güvenliğini, akıl güvenliğini, akıl güvenliğini İnanç güvenliğini, inanç güvenliğimi sağlamak zorundayız diyor. Yani inanç, inanç özgürlüğü, akıl ifade özgürlüğünü biliyorduk ama mal ve can güvenliğinden sonra akıl güvenliği ve inanç güvenliği gibi iki yeni kavramı da literatüre hediye etmiş olduğunu görmek mümkün. Ama bu şeyden sonra gerekli olabilir akıl güvenliği. Yani insanlar için gerçekten... Bu evet gerekli sonra... bence de katılıyorum. Cumhuriyet mitinglerini dahi bildiğimiz halde... ...acaba göremediğimiz bir boyut var mı diye... ...farklı bir gözle izledik diyor. Yani amaç değiştirerek... ...farklı bir noktaya ulaştığını söylüyor. Ve ne çok... ...sokağın ne dediğini... ...bazı gençlerin neden tepki verdiğini... ...araştırıyoruz diyor başbakan... Bundan sonra dinlemeye, empati yapmaya devam edeceğiz deyip en baştaki cümleyle empatinin en uzak noktasında durduğunu da hemen arkasındaki cümlede söylüyor. Bundan sonra empati yapmaya, dinlemeye devam edeceğiz dediği cümlenin arkasından direkt olarak gelen cümlede ne talep ettikleri belli mi? Sapla samanın karıştırılmasına... O başbakana özgü terimle kusura bakmasınlar diyor o en sevdiği klişe terimlerden biri bu kusura bakılmasın kusura bakmasınlar izin vermeyeceğiz diyor ne talep ettikleri belli değil diyor ve e, daha ilk andan itibaren farklı bir mecraya akmaya başlamıştır diyor şimdi e, iki haftada yaşanan olayları çevre hassasiyetiyle açıklamak da mümkün değildir diyor. Geride dört can bırakılmıştır diyor. Biz üçtü. Demek ki ölen sayısının da dörde ulaşmış olduğunu öğreniyoruz. Ha, bir de polis gü güvenlik görevlisi var ya. Hayır onunla zaten beraber. üçtü. Onunla beraber üçtü şimdiye kadar. Ha, dört mü olmuş? Evet dört ha, oldu Evet diyor. en kaynak galiba kendisi. Binalara son derece çirkin yazılar yazarak çevre faciası yaşatılmıştır diyor grafitileri kastediyor estetik meselesi esnaf dükkanları yağmalanmıştır diyerek kendi çapulcu sözüne de bir dayanak getirmiş başbakan. Araç kornalarıyla, tencere tava sesleriyle evlerinde insanlar rahatsız edilmiştir. Yani gürültü kirliliği de yapılmıştır diyor. Gürültü kirliliğinin de çevreye karşı olduğunu bilmeliler diyor. Tam bir meydan okuma konuşması yapmış olduğunu başbakanın açıkça görebiliyoruz. Güç ve itibar hedef alınmıştır. Basın ve çevreler bunun Türkçe olarak ne anlama geldiğini bilmiyorum ama sistematik olarak yanlış bilgilendirilmiş olduğunu söylüyor. Masum direniş olarak görmek mümkün değildir. Gezi Parkı eylemcilerinin masum çevreci olarak yansıtılırken şiddet içeren eylemcilerle ilgilerinin olmadığı söyleniyor. Durum hiç de öyle değil. Kusura bakmasınlar diyor. Gösterilere katılanların %95'i Gezi Parkı nerededir diye sorsanız bilmezlerdi diye burada evet. tekrara geçmiş. Bu altı defa Adana, Mersin ve Ankara, Esenboğa'dan başlayıp Ankara'daki dört konuşmanın da tamamında neredeyse söylediği yüzde 95'in Gezi Parkı nerededir diye sorsanız bilmezlerdi ibaresini tekrarlıyor. Buralarının kendisinin doğup büyüdüğü yerler olduğunu çok iyi bildiğini ve illegal gösterilere maskeleme olduğunu söylüyor. Polis müdahalesinden bahsetmiş mi gördüğünüz kadarıyla? Herhangi bir polis kelimesi Bakıyorum. var mı? Bakıyorum. Ben, benim elimde polis radikal... Polis bahsetmiyor, hayır. Evet, benim elimde radikal gazetesinde, radikal internet, i̇nternet sitesinde e, çıkan bir özet dur durumu var konuşmayla alakalı. Orada polis kelimesi hiç geçmiyor herhangi bir şekilde. E, borsadan bahsediliyor, yağmalanan dükkanlardan, grafitilerden bahsediyor, sonra... E, Çevre hassasiyetinden bahsediyor ama polisle alakalı herhangi bir şekilde bir ifadeden bahsedilmiyor. Herhangi bir soruşturmadan bahsediliyor mu peki? Diğer e, polis ve diğer bürokratlarla alakalı bu, bu sert müdahale, polisin sert müdahalesi. insanların hayatını kaybettiği sert müdahalede polis soruşturmasından da bakalım bahsediyor mu? Aratıyorum. Ee, ben, ben de bakıyorum da yok. benim elimdeki metinde hangisi yani orada bu... İnternethaber.com'da e, e, benim elimde Şimdi biraz önce e, size nakletmeye, sizinle paylaşmaya çalıştığım Metin, internethaber.com sitesindendi. Ve e, burada yok. Burada Başbakanın yok, konuşmasında. Yalnız burada çok önemli bir nokta var. İki çok önemli Tabii. nokta var. Bir tanesi gösterilerin amaç değiştirerek farklı bir noktaya ulaştığını. Bunu biz e, yaklaşık olarak Iki haftadan beri takip etmeye çalışıyoruz... ...elimizden geldi, dilimiz döndüğünce... ...ve farklı bir noktaya doğru... Iı, ...biz görmedik... ...demek ki istihbarat kaynaklarından... ...devletin elindeki kaynaklardan... ...öyle görünebiliyor ve başbakanın... ...ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin... ...iktidar Partisi'nin kaynaklarından öyle görünüyor... ...olabilir ama... Evet. Hem e, ne talep ettikleri belli mi deyip sapla samanın karıştırılması diye söyleniyor. Bu noktada belki bir e, ekleme yapılabilir başbakanın bu demecine. Taksim'deki Gezi Parkı'nda koca koca posterler var. Ne istediklerin belli mi diye sorulduğu zaman. Ve çoktan net olarak net farklı olarak. renklerle ve numaralandırılmış olarak bunlar basıldı. Bizim radyoda da e, şimdi elimizde birazdan da asarız duvarlarımıza evet. rengarenk bir numara Taksim Dayanışması'nın evet. bunlar. Evet Taksim Dayanışması'nın mitingleri yeşil renkli büyük birinci posterde Gezi Parkı park olarak kalmalıdır. Yani Topçu Kışlası geri çekilecek Gezi Parkı park olarak kalsın. Birinci şey bu. Yani Sabahleyin Mücella yapıcının da bize saydığı Talepler bunlardı. Aralarında Diskin Keskin Tmobun ve başka tabipler birliğinin ve daha mimarlar odasının şüphesiz pek çok kuruluşunda aralarında olduğu şemsiye örgüt pek çok birleşenin Taksim dayanışmasının talepleri çok açık seçik rengiyle numarasıyla belli. Evet iki numara emniyet müdürü vali ve yaşanan şiddetten sorumlu görevliler istifa etmelidir deniyor. Evet bu iki numara mavi. Mavi. Üçüncüsü gaz bombası kullanımı yasaklanmalıdır. Üç numara mor renkte. Dördüncüsü gözaltında e, gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır deniliyor. Bu kırmızı renkte. Kırmızı renkte. Dördüncü buydu. Ve hepsinin toplamı olarak da beşincisi müşterek alanlardaki yani kamuya ait ortak alanlardaki toplantı ve eylem yasaklarına son verilmelidir. Havalimanları da dahil. Kamusal alanların geri verilmesi, halka, kamuya geri verilmesi talebi de var. Renkleriyle, numaralarıyla çok net olarak günler öncesinden söylenmiş. Çeşitli insanların evlerinde, iş yerlerinde, açık radyonunda... panolarında, sticker olarak sokakların duvarlarında, sokaklarında insanların yakalarında sticker olarak söylenmiş 5 tane talep dünyanın en basit 5 tane demokratik talebi ne talep ettikleri belli mi diye soruyor sapla samanın karıştırılmasına kusura bakmasınlar izin vermeyeceğiz diyor Evet. başbakan ama bu bilmezden gelme ve tecahülü en iyi niyetle tecahülü arifane dedikleri bir bilmezden gelme durumu olsa gerekiyor ve biz ne kimseye dayatma yaparız ne de kimsenin dayatma yapmasına eyvallah deriz diyor. Belki de böyle bir durumdan bahsetmemiz yani bilemiyorum. Bahsetmemiz. Ama gerçekten de bir akıl güvenliği gerekiyor galiba. Yani bu te terminoloji açık gazetelerin de terminolojisini isterseniz yavaş yavaş sokmaya başlayalım bunu. Akıl güvenliği özellikle sürekli bu bürokratların yetkililerin yaptığı açıklamalardan sonra gerçekten toplum için gerekli bir e, ve mühim bir unsur haline gelmeye başladı. Başbakan Erdoğan da e, gündeme getirdi bu akıl güvenliğini. Ben de destekliyorum. Bir akıl güvenliği şart. Evet, bence de böyle bir şey. Yani çevre sadece ağaçtan mı ibarettir diyor. E, bu çevre katliği, yani, gürültü kirliliğinden e, bahsedip, estetikten bahsederek e, empati yapmaya devam edeceğiz diyor ama pek öyle görünmüyor ve bu başbakanın konuşması e, tırmandırmaktan başka bir işe yaramaz gibi geliyor kişiselleştirme çizgisinin bugüne kadar gördüğümüz üslubun tam anlamıyla bir devamı herhangi bir kutuplaşmayı yumuşatıcı yani Hüseyin Avni e, e, Mutlu'nun İstanbul valisinin çok daha İstanbul valisinin de e, şeyinde hükümet sözcülerinden e, bazılarının da açıkça söyledikleri daha yumuşatıcı üsluptan eser yok yani vali mutlu da biz. E, emniyet birimlerimizin hedefleri gayet ne, net olarak kamuoyla detaylı şekilde paylaşıyoruz. Taksim'e yönelik herhangi bir müdahalede bulunmayacağımız insanlara müdahale yok diyor ve kon, marjinal gruplar dışında hiçbir şey olmasın diyor. Empatiye benzer bir durum var Hüseyin Avni Mutlu'nun ve valinin ve polisin temsilcilerinde fakat aynı şeyin Başbakan'ın konuşmasında olduğunu en azından şimdilik bu konuşmasının bu elimize ulaştığı kısmıyla öyle olmadığını görebiliyoruz ve şey demesi de biz ne kimseye dayatma yaparız ne de kimsenin dayatma yapmasına eyvallah ederiz şeklindeki delikanlı dayanışması üzerine Açık Radyo 94.9